Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala imanınızı artırsın, amellerinizi güzelleştirsin, ahlakınızı Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın, gidişatınızı Tevhid ehli insanlardan eylesin. Akıbetimizi cennet, cennette cemali görenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz duaları kabul eylesin. Evlerimize bereket, işimize çocuklarımıza Allah Azze ve Celle iman versin. Kardeşlerim bugün yine iman dersine devam ediyoruz. Biliyorsunuz 3 hafta önce mi, 4 hafta önce mi iman tanımı, imana taluk eden konulara başlamıştık. İman meselesinde çok geniş yelpazesi olma sebebiyle birkaç mukaddime devam ediyoruz. Bugün de yine bir mukaddime niteliğinde devam edecek. Çünkü imanın birçok meselesi olduğu gibi biraz daha öze indiğimiz zaman imanın bir de şekillendiği yerler vardır. Yani nasıl matematikte dikdörtgen, üçgen, yuvarlak, kare gibi şeyler varsa imanın meselesinde de aynı böyle köşe taşları dediğimiz, olmazsa olmaz dediğimiz birbirinin varlığıyla gündeme gelen bazı meseleler vardır ki bu da nedir? İman dediğimizde kalple başlayan, dilin ikrarıyla devam eden, azalarıyla gösteren bir olgudur. Yani nasıl ki küfür ehlinin kalbi Allah'ı kabul etmiyor, inkar ediyorsa, diliyle de bu söylemi gösteriyor, amelleriyle de bunu ne yapıyor? İspat ediyor, o yolda gidiyor. İman ehli olan bir insanda kalbinin Allah'ı ve Allah'ın getirdiği vahiyi tasdikledikten sonra söz söyler, doğru söyler, doğruyu konuşur, doğruyu hareket eder, gözü Hayra bakar, ayağa hayra gider. Yani kendisinden sudur eden her şey Allah'ı razı eden amellerdir. Bunlar ancak iman edenin, iman ettiğinin göstergeleridir. Neden? Bir ayet-i kerimeye bakıyorsun, ne diyor Bakara suresinde müminleri tarif ederken? iman ehlinin vasıflarını anlatıyor. Onlar kayba iman ederler. Başka? Allah'ın verdiği rızıktan hem yer, hem infak ederler. Başka? Namazı dost kılarlar diyor. Yani 216 tane ayette hep namazı dost kıl, zekatı ver gelir. E bakıyorsun ayetin birinde de iman ehliyim diye geçinip ama iman ehli olmayanları ayırt edecek bir namazla, namaz fiiliyle ayet-i kerimede Nisa suresinin 141, 142, 143'lerde münafığın alt alametini anlatıyor ki, Burada da ayet-i kerimede nedir? Hep namazdan gündeme getiriyor. Yani üşenerek namaza kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler. Gösteriş yaparlar vesaire. Bunlar nedir? Aleyküm selamlar anlatımlar. Şimdi dost doğru kılan iman ehlinin vasfı bu şekilde kılanda nedir? Münafık ehlinin vasıfları olarak geliyor. Öyleyse kardeşlerim, iman dediğimizde imanın söz, amel, niyet, dil, ikrar azalarla amel, kalplen tasdik olduğunu ne yapacağız? Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunların hangisini atlarsanız atlayın, muhakkak bir amelle, bir sözden bir düşünceyle bu fiillerden birini ne yapacaksınız? İşleyeceksiniz. Kafil bulunduğunuz her noktayı muhakkak iblis ne yapacaktır? Dolduracaktır. Yani düşünün aleyhissalatü Selamın bize örneklik olan kesimine bakıyorsunuz. Bir yolda yürürken sanki yokuş aşağıdan yürürmüş gibi hep gözü yerdeydi diyor. Neden? E düşünün şimdi o devirde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolda öyle yürüyorsa bugün bir Müslümanın gözünü tamamen kapatması gerekir. Herhalde sensörlerle yürümesi lazım. O kadar ortam ne yapmış? Bozulmuş durumdadır. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın o hali imanın gereği bir halde. Bugün bırak yolda yürümeyi insanlar çağdaş medyada altında şurada burada her türlü günahı ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla işleyebiliyor. Ama imanı kana kana içebilsek, tüm damarlarımızda onun lezzetini görebilsek iman bizi ne yapacak? Aynı o devirdeki gibi hareket etmeye zorlayacaktır. Kardeşlerim imanın dereceleri vardır, şubeleri vardır. Derecelerinin en üstünü La ilahe illallah kelimesidir. İlk dersimizde de söylediğimiz gibi e, La ilahe illallah'ın zemini imandır. İmanın anlaşılmadan, imanın şubelerinin anlaşılmadan tevhidin anlaşılması ve tevhidin de oraya bina edilmesi mümkün değil dedik. E bugün harici dediğimiz veya mürciye dediğimiz insanların bu kadar müşkülatlarının olmasının sebebi İman ve imanın muhteviyatının doğru dürüst anlaşılmadığından kaynaklanır. Bugün harici denilen birisine dini güya çok iyi anladığını söyleyen bu salaklar sürüsüne imanı, tevhidi sorun imanı anlatır, imanı sorun tevhidi anlatırlar. Yani tanım gargaşası onlarda had safhadadır. E, meseleyi idrak edemediklerinden o idrak edemedikleri meseleyle gündeme, dine ve insanlara bakarlar. Ve ne yaparlar? Hem kendileri sapar, hem saptırırlar, hem de yoldan çıkarlar. En basitinden bir insana, bir topluma bakışına bakın bu aptallar sürüsünün. Nereye bakarlarsa baksınlar, herkese kafir gözüyle bakar bu alçaklar. Ta ki kendilerine İslamlığı ispat edene kadar, yani Müslüman olduğunu ispat edene kadar sana Müslüman gözüyle ne yapmazlar? Bakmazlar. Ama İslam'ın gözüne bak, imanın bakışına bak. Bir insanın önce beraatı asıldır. Küfrü ispatlanana kadar ona küfrü ne yapamazsın? İspat edemezsin. İslam'ın getirdiği nedir? Budur. Yani imanın da getirdiği budur. Hatta Usama hadisini hatırlayacak olursanız, bir tane müşrik ara ara gelerek üç ya da dört tane mümini, sahabeyi ne yapıyor? Şehit ediyor. Sonra kaçıyor ve Usame onu yakalıyor. Tam öldürecekken ne diyor? La ilahe illallah diyor. Ama sahabeleri öldürmesine hasap Usame de vurup onu öldürüyor. Ama içine bir dert oluyor. Ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ey Allah'ın Resulü ben bir adam öldürdüm. Şöyle şöyle yaptı ama tam öldürürken la ilahe illallah dedi. Bu benim içime bir dert olduğunu onu sorayım diyor. Sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. Ama Allah'ın Resulü korkudan dedi diyor. E sen diyor kalbini mi yardın diyor. İman bu şekilde meselelere bakar. Hisleri kesinlikle ne yapmaz? Karıştırılmaz. Ama maalesef kendilerini iman dairesinde, milleti küfür dairesinde gören aptallar sürüsü bu nasları ne yapmazlar? Görmezden gelirler. Onun için imanın güzel anlaşılması gerekir ki sinirlendiğinizde, başınıza bir şey geldiğinde Veyahut karşısına hükçe etikamesi yaptığınız bir adam meseleyi anlamadığında veya anladığı başka bir gün günahta yakaladığınızda onu küfürde veya kafirlikte itham etmeyin diye ilim size ne yapacak? Fren verecek. İman size meseleyi ne yapacak? İzah edecek. Bu dinin sahibi biz değiliz. Allah kardeşler, bugün yeryüzünde bu kadar isyan içinde bu kadar Allah azze ve celle'ye küfür içinde olan insanlara rızkını kim veriyor? Siz mi veriyorsunuz? Onlara sıhhati, rahat yaşamı kim veriyor? Siz mi veriyorsunuz? Vermediğiniz bir şeyi istemeyin. Allah azze ve celle cinleri ve insanları kulluk için yaratmış. Herkese belli bir mühlet vermiş. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin demiş. Senin görevin fitne yok oluncaya kadar dini tebliğdir. Gerekirse sözle, gerekirse elle, gerekirse cihatla, kıtallan bunu yerine getirmektir. Ama neden bunlar böyle yapıyor, neden şöyle ediyor deyip itham etme yoluna değil. Sıra harici birine sorsan niye böyle yapıyorsun? Ya işte Moskova'da bir aile e, mahalledesin, annen baban kafir, herkesi kafir gördüğün için böyle diyor. Böyle değil kardeşler. Mekke toplumunda bu dava, bir kadın, bir çocuk, bir köle, bir hürlen başladı. Eğer bu şekilde bunların yürüttüğü yani küfür meselesiyle mesele başlasaydı kaç kişi iman ederdi? Her önüne gelene gel kafir müşrik ben sana dini anlatayım iman et diye çağırsanız kaç kişi gelir yanınıza? Ama gelin Allah'ın dinine gelin Allah'ı ibadetlerinizde şirk koşmayın. Allah Azze ve Celle şöyle söyledi. Allah böyle diyor ki diye insanları davet etseniz ne olur? Kalpler yumuşar. Ki zaten fıtratının gereği nedir? Kulluk vardır. Doğru bir davet, güzel bir davet, hikmetli bir davet onun kalbinin İslam'a yumuşamasına ne yapar? Sebep olur. Onun için iman ve imanın şubelerinin güzel anlaşılması gerekir kardeşlerim. Bakın. Allah Azze ve Celle bizleri ne yapmış? Fıtrat üzerine yaratmış. Ama şeytanın ivası insanlar imanlarına ne yapmışlardır? Zulüm bulaştırmışlardır. Zulüm nerede bulaşmış? Ama sevgi de aşırıya gitmiş. Ama isteme de aşırıya gitmiş. Ama sığınma da aşırıya giderek ne yapmışlar? Allah Azze ve Celle onları yarattığı halde gereği gibi ne yapamamışlar? Onu takdir edememişler ne isimlerinde ne sıfatlarında ne de Allah Azze ve Celle'nin zatında gereği gibi kendisini takdir edememişlerdir. O yüzden de iman edenler sıfatını ne yapmışlardır? Yitirmişlerdir. Bugün yeryüzüne baktığımızda nereye giderseniz gidin hep Putistan olmuş. İnsanlar bir şeye inandığını gösteriyorlar ama doğru inanca nedir? Sahip. Değiller. Yanlış olan inancı nereye giderseniz gidin herkes tasdikliyor. Ama doğru inanca geldiği zaman insanların bir ne yapması var? Bir ayak diremesi var. Bunun sebebi imanın davetçileri ve küfrün davetçilerinin kıyamete kadar sürekli bir savaş halinde olmasından kardeşlerim. Maalesef iman ehli küfür ehli kadar dinle samimi değil ve küfür ehli kadar dinle de sahip ne yapmıyor? Çıkmıyor. Bugün bir küfür ehli ister bir köyde ister bir şehirde veyahut devletin hangi kademesinde olursanız olun küfrün simgesine veya küfrü temsil eden bir şeye, bir zarar, bir söz, bir herhangi bir fiile yeltenin herkesin size karşı bir harekete girdiğini göreceksiniz. Meydanlarda Allah'a söylür, Allah'ın değerlerine söylür, Allah'a karşı İsyanlar içinde olur, inanıyorum diyen insanların belki kalbinde bir buğuz bile görmeniz mümkün değil. Bu da imanın ne kadar anlaşıldığının neticelerinden bir tanesidir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Demek ki imanın dereceleri, şubeleri var dedik. Tabii ki bunun bir üst derecesi olduğu gibi alt derecesi de var. Derecelerin kemale eren olduğu gibi eksik olanları da nedir? Olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi en üstünü la ilahe illallah en ednası da en küçüğü de insanlara yolda eziyet veren bir şeyi izale etme kaldırmadır diyor. Hayada imandan bir şubedir diyor. Bu şubelerin hangisini ele alırsanız alın basit bir mesele nedir? Değildir. Düşünün bir kediyi bir tenekenin içine hapseterek yiyecek vermeyerek, katdarlık yaparak ölümüne sebep olan bir kadın veya bir adam ne oluyor? Cehenneme gidiyor. Ama bir bakıyorsunuz çölde kuyunun etrafında dili bir karış çıkmış köpeğin birisi dolaşıyor, susuz olduğu belli. Etini satan fahişe bir kadın kuyuya iniyor. Habucu su çıkarıyor ve o ciğeri yanan köpeğe suluyor ve Allah ona rahmet ediyor. Ne yapıyor? Cennete koyuyor. Yani birinin imanın şubelerinden merhamet şubesi kemale ermiş, birinde ne yapmış? Merhamet sıfırlamış. Kemale eren onu cennete götürmüş, öbürü sıfırlayan da cehenneme girmesine ne yapmış? Sebep olmuştur. Yani imanın şubesi deyip de ne yapmayın? boş geçmeyin. Mesela aleyhissalatü vesselam bir sahabeyi bir yere vali gönderiyor. O arada Hasan Hüseyin yanına geliyor torunları. Biri bir omuzuna çıkıyor, biri bir omuzuna. Onları öpüp okşarken sahabe diyor ki benim dokuz tane çocuğum var. Daha hiçbirini kucağım alıp öpmedim diyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle bakıyor. E Allah senin kalbinde merhamet aldıysa biz ne yapalım diyor. Ve hemen Adama az de diyor. Valu yapmaktan ne yapıyor? Vazgeçiyor. Tabiyetine merhamet etmeyen insanlara da merhamet etmez diyor. Yani bir olay olacak ki imanın şubesi de gündeme ne yapacak? Gelecek kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bir de insanın iman meselesinde e, kader yönü vardır ki biliyorsunuz kaderde Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. O sırrı Allah Azze ve Celle kimseyle ne yapmaz? Paylaşmaz. İnsan yazgısının ne olduğunu ne yapmaz? Bilmez. Ne kadar yaşayacağını, nerede yaşayacağını, yarın veyahut yarını bırak. Bir dakika sonra ne olacağını insan ne yapmaz? Bilmez. Öyleyse bilmediği bir kaderi yaşıyorsa ancak kendisine gelen vahye tabi olarak İsyan etmeden, başına iyilik de gelse, hamd edecek, başına bir bela, musibet de gelse, Allah'a ne yapmayacak? isyan etmeden hayatını ikame etmesi gerekir. Bakın mesela hadis-i şeriflerde kim diyor? iki sevgilisini, bir rivayetlerde gözlerini, bir rivayette iki çocuğunu kaybeden, sabredene karşılığında ne var? Cennet var diyor. Bakın bunlar musibet yönündendir. Veyahut her kimin diyor iki kız çocuğu olur onları güzelce yetiştirir, ahlaklandırır, evlendirirse karşılığında ne var? Cennet vardır diyor. E bunun karşılığında eğer iyi yetiştiremediysen, hakikaten ahlak edip veremediysen e, aynen sahabenin e, cehaletteki kız çocuğu olduğunda ne yaparlardı? Derin bir kuyu kazar elinden tutar götürüp atarlardı. Niye? Namus anlayışı diye o zaman bir anlayış neydi? Yoktu. 9-10 tane erkek bir kadına girer. Bir erkeğin bir kadınla yaptığı fiili işlerlerdi. Hiç kimse ayıp veya küfür olarak ne yapmazdı? Görmezlerdi. Sonra çocuk olduğunda e, kadın Kabe'ye gelir. Çocuğu elinden tutar. bilimi insanlar vardı. Beraber olduğu insanların hepsini çağırttırılır. O adamlar bakarlardı. Ha bu çocuk bunun. Ondan sonra artık o onun kocası o onun babası olurdu. E, böyle bir ortamda Tabii ki kız çocuğu olan birisinin suratı ne yapardı? Asılırdı, hoşlanmazdı. Onun için hadislere bakın, herkes bir şeyler sorar, birisi de ne sorardı? Benim babam kim? Çünkü babasını bilmiyor. Çünkü sahih nikah e, ancak belli bir aile kesiminde vardı. Toplumun umumuna kadar bozuk vaziyetteydi. İşte iman geldikten sonra hepsine bir çeki düzen verilerek ne yapıldı? Ortam düzeldi. Demek ki kader yönü de imanın çok önemli yönlerinden bir tanesidir. Her ne kadar insan iman ehli olsa da amellerinde, İslam'ında istikamet, istikamet sahibi olsa da başına gelen bir bela musibette yalpa yapmayacak? Yapmayacak. Rahat içinde yaşarken rahatı bozulduğunda neden rahatım bozuldu diye Allah Azze ve Celle'ye çatmayacak. Bakın Eyüp Aleyhisselam'ın bize peygamberlikte başına gelen bela ve musibetlerdeki örnekliğine bakın. Kendisine hastalığın en son haddine kadar gelmiş ve Allah Azze ve Celle'ye en ufak bir isyanda ne yapmamıştır? Bulunmamıştır. Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, altı çocuğunu sağlığında kaybetmiştir. Bugün altı tane çocuğunu kendi sağlığında kaybeden bir babanın aklı başında olacağını düşünüyor musunuz? Ha? Şöyle bir düşünün, Allah'ın muhafaza. Mümkün değil, yürüyen bir ceset olduğunu görürsünüz. Benim ablam oğlunu kaybetti, şeker hastası oldu ve daha sonra beyin kanamasından öldü. Bak kendi öpöz ablam. Yani evlat acısı o kadar kolay bir mesele değil kardeşler. Ama demek ki iman varsa bunun karşılığında gelene de sabır nedir? Vardır. Bunun yanında insanın görünüşü değişik olabilir. Kel olabilir, saçlı olabilir, güzel olabilir, çirkin olabilir zenci olabilir, beyaz olabilir, kırmızı tenli olabilir. Hangi renkte, görünüşte, güzellikte, çirkinlikte veyahut sakat veyahut sağlam ne olursa olsun kadere Müslüman olan, iman ehli birisi iman edecek ve o imanını bozacak hal ve hareketlerde ne yapmayacak bulunmayacak. Bakın Ali Selatü vesselam'ın eee müezzininin bir tanesi neydi? Amayt İsyan eden birini ama olarak ama olan birini isyan eden birisini mezin yapar mı Allahü Vesselam? Savaşa gittiğinde çoğu zaman ki yerine vekil olarak kimi bırakırdı? Onu bırakırdı. İman ehli olan bir insan ne yapacak İmanının gereği hareket etmesini bilecek kardeşler. Kader dediğimizde Allah Azze ve Celle bizleri nerede nasıl ne şekilde dener bunu bilemeyiz. Öyleyse. Kadere ne yapacağız? Razı olacağız. Bakın Keyif suresinde Salih kulun sahile geldiğinde, çıktığında oyun oynayan çocuklardan bir tanesi ne yapıyor? Kafasını koparıyor. Musa aleyhisselam sen ne yapıyorsun? Sabi daha günah işlemeyen bir çocuğun kafasını niye koparıyorsun? Hani sen benim işime karışmayacaktın diyor. Şimdi bunlar nedir? Kader yönüylendir. Öyle insanlar vardır ki yıllarca çocuk isterler. Allah vermez. Israrla isterler. Birçok veesine bir bakarsın yıllar sonra o insanın çocuğu olduğunda diğer çocuğu olanlardan daha ihtimam göstermesi, daha iyi yetiştirmesi, daha iyi ahlaklandırması veya artık Allah'a azze ve celle'ye vakfetmesi gibi bir şey düşünülmez mi? Ama bakıyorsun tam tersini anne ve babanın dinden bile nasiplerinin kalmadıklarını görüyorsun. Hareketlerinde İslami tavırları yitirdiklerini görüyorsun. E demek ki aynı Hızır Salih kolun dediği gibi eğer o çocuk yaşasaydı anne babası Salihlerden de o çocuk da onlara ne yapacaktı? Zarar verecekti diyor. Bakın biz bunu bilmiyoruz. Bilen kim? Allah Azze ve Celle. Öyleyse biz yaşantımızda ne olursa olsun istikametli olmak zorundayız kardeşlerimiz. İstikameti bozacak bir sözden bir davranıştan, bir toplumdan, bir arkadaştan, bir ortamdan ne olursa olsun ne yapacağız? Uzak duracağız. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kendisi sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin yakınlığının kazanıldığı ve Allah rızası için yapılan her amel imandan sayılır. Allah'tan uzaklaştıran her amel, söz, düşüncede nedir? Küfürden, bir şubedir kardeşlerim. İmanın şubelerine baktığımızda mesela bunlardan bir tanesi Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabını sevmek nedir? İmandan sayılmıştır. Hadislere de baktığımızda ashabımı kim sever? Mümin sever. Ona kim buğz eder? Ancak münafık buğz eder diyor. Bu da imanın şubelerindendir. Neden böyle bir noktayı seçtim? Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu dini bize anlatan Aleyhisselatü Vesselam'ı Araplardan Haşimoğullarından seçmiş ve ona Allah Azze ve Celle o toplumda yaşayan o sahabeleri arkadaş seçmiştir. O insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı canlarından aziz tutmuş ve bu dine ne yapmışlardır? Sahip çıkmışlardır. Sözlerinde özlerinde yaşantılarında Allah Azze ve Celle ne diyorsa onu yerine getirmişler ve ve vesselamdan sonra da dini bize ne yapmışlardır? Tebliğ etmiş görevlerini yerine getirmişlerdir. Ve Kur'an'da Allah Azze ve Celle defaatla onlardan razı olduğunu ne yapmıştır? Bildirmiştir. E Allah'ın razı olduğundan sen nasıl razı olmazsın? Öyleyse iman dediğimizde iman öyle sadece ibadet etmekten, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hacca gitmekten ibaret nedir? Değildir. Bir düşünce, bir sevgi, bir buğuz da iman ya da küfrün alametlerinden bir tanesidir. Demek ki sahabeyi sevmek iman alameti, ona laf söylemek, buğuz etmek veyahut onu taan etmek, şüpheye düşürmek nedir? Küfrün alametlerindendir. Bugün bakın yaşamış olduğumuz toplumda Birçok düşünce kirlilikleri söz konusudur. Mesela bunlardan ön plana atılan güncel olarak diyeyim biraz geriye gitmeden o Mustafa İsyanoğlu mu ne birisi var tam bir beyatlı Şia'dır. Şia demek nedir? Sahabe düşmanı demektir. Sahabeye küfreden insanlar demektir. 7-8 tane sahabeyi iman ehli görüp geri yanlı fasık, münafık ya da kafir gören bir topluluktur. E şimdi bu insanlar toplumda söz sahibi mi? Söz sahibi. Bununla beraber kim düşüp kalkıyorsa imanını zedeler mi zedelemez mi? Mesela düşünün bunların güncel olarak e, insanların takip ettiği ortamlarda bir Ramazan ayında ki herkes ön plana. Bakın Ramazan ayı ortaya pislikler atarlar. Hayızlı kadın namaz kılabilir. Hayızlı kadın oruç tutabilir. Hayızlı kadın şunu yapabilir. Kim der bunu? Şii akidesinde bu böyledir. Neden? Çünkü bunu yasaklayan hadisleri rivayet eden sahabeler onlara göre nedir? Kafirdir. Öyleyse bunlar reddedir. Bunu kim yer? Mustafa İsyanoğlu. Başka? İsyanoğlu'nun kader inancı nedir? Yoktur. Çünkü Şia'da kadere isyan vardır. Kaderin Onlardaki inanç şekli bizim inandığımız şekilde nedir? Değildir. Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı değildir. İnsan kaderini kendi yazar deranlar. onlar. E devam eder. Pis fikirlerini söylemek istemiyorum. E şimdi bu toplumda şialar kaçta kaç? E şimdi bir şiayla yan yana geldiğin zaman senin iman anlayışın ne yapar? Bozulur. Sözde özde bir birlikteliğin olduğu zaman bu bozulur. Bakın yaşamış olduğumuz şu toplumda Ali'nin şeriatı diye birçok kitap yazdılar. Yani yazarın adı Güya Ali şeriatı bir adam değil. Ali'nin şeriatı diye Ali'nin şeriatı olmaz. Muhammed'in şeriatı vardır. Aleyhissalatü vesselam. Allah'ın şeriatı vardır. Çünkü onlar en son inen ayet biliyorsunuz maide 3. Allah dinini tamamladı eksik bir şey bırakmadı ayeti kadirihum denilen mevkide inmiştir. Yani Ali Vesselam'ın veda haccı veya veda hutbesi dediğimiz yerde Şialar ne der? Cibril yolunu şaşırdı. Ali ile Muhammed birbirine çok benziyordu. Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitti. Dinde yanlış yere gitti. Yani Peygamber Ali, Muhammed Aleyhisselam değil diye inançları budur. Ve bizim Kur'an'ımıza ne yapmazlar? Kesinlikle iman etmezler. 17 bin ayet gelmiştir onlara göre. Ama bizim şu Kur'an'daki bir tane ayet onların içinde değildir ve bu Kur'an onlarda halen güya onlarda nedir? Mevcuttur. Bugün bakın o Mustafa İsyanoğlu denilen adamın yazmış olduğu meali hiç okudunuz mu? Abese suresine bir bakın. Ne nasıl yani başka yerini söylemek istemiyorum. En bariz küfrü var orada. Ama geldi o münafık Kaşını çattı, yüz çevirdi diyor. O münafık dediği kim biliyor musunuz? He? Kim o? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki neden bu ifadeyi kullanıyor biliyor musunuz? Biz diyeceğiz ki böyle bir ayet olmaz. Ha i̇şte biz de bunu diyoruz. İşte sizin Kur'an korunmuş değil, doğru Kur'an değil. Biz de bunu söylüyoruz diyor adamlar. Anlatabildim mi? Sinsiliği görüyor musunuz? Bunun dışında birçok ayeti, şu an yeri değil, zikretmek istemiyorum. Çok bariz şekilde tevil etmiştir ama maalesef kimse bunlarla ne yapmaz, uğraşmaz, etmez. Demek ki İslam'da kader inancı nedir? Vardır. Bu olmazsa olmazlardandır. Müslüm'ün sekiz nolu rivayetine baktığımızda, küfeden iki kişi hacca gittiğinde bir şeyh bulsak da durumumuzu arz etsek derken, Orada kiminle karşılaşıyorlar? İbn Ömer'le. Diyorlar ki bizim orada bazı insanlar çıktı kader hakkında ileri geri konuşuyorlar. Ne yapalım? Benden onlara selam söyleme onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Ve babam Ömer'den işittim diyerek Cibril hadisini sonuna kadar ne yapmıştır? Zikretmiştir ki işte iman nedir, ihsan nedir, İslam nedir, kıyamet ne zaman kopacaktır hadisini orada onlara ne yapmıştır? Nakletmiştir. Demek ki kardeşlerim iman çok iyi ne yapılacak anlaşılacak ki imanın şubelerinde bir yanılgıya düşüp de imanımızı bozacak söz, düşünce ve hareketlerden ne yapalım uzak duralım. Evet. Bugün bakın ne kadar imani meselelerde veyahut çıkan fırkayı dallede bakın hep aklını bu ahin önüne insanlar geçirmiş ne yapmışlar? Helak olmuş gitmişler. İman, Allah'ın verdiği nimeti ona boyun eğdirmektir. İsyan etmek için kullanmak değil kardeşler. Bu akıl da olsa böyledir. Göz de olsa böyledir. Gönül de olsa nedir? Böyledir. Bunun dışında bir güce insan nedir? Sahip değildir. Karun kadar zengin olsan ne olacak? Firavun kadar güçlü olsan ne olacak? Velime bin Mugire'ye bakın. Mekke'nin o toplumda en akıllısı, en bilgini bir insandı. Ne yaptı? Ali'sül-Selatü vesselam'ı kıskandı. Ne dedi? Sihirbaz dedi. Kahin dedi. Allah azze ve celle ayetini indirdi. O kahrolası diyor perçeminden tutacağız onu diyor. Kahrolasıca diyor. O kahrolası diyor. Ayetlerini indirerek onu nasıl da ölçtü biçti. Neden bu ayetlerin indiğini biliyor musunuz? Kardeşlerim, bir toplumda birisi bilginse, sözü dinlenen biri ise o insanın toplumda şöyle işareti bile yeterlidir birine. Yani bu adam güvenilir. Veyahut bu adam mecnundur dedi mi bitmiştir o. Ona artık kimse ne yapmaz. İnceleme yoluna gitmez. Maalesef Velime bin Mugire'nin o sözü Mekke'nin küfür ehli olmasına ve aleyhissalatü vesselamın canının tehlikeye düşmesine ve oradan hicretine kadar olay ne yaptı? Devam etti. Allah hepimize hayır versin. Ama iman etseydi ne olurdu? İman edenlerin de sevabı ona ne yapardı? Gelirdi. Demek ki iman çok önemli bir mesele. Basit bir mesele değil kardeşlerim. İnsan bir gurura, bir kibire, herhangi bir şeye kapılıp da bu imanını da ne yapabilir? Yok edebilir. Mesela haset denilen duygu. Ne kadar iman ehli olursan ol, senin bütün amellerini ne yapar? Yok eder. Hatta haset aynı zamanda kadere de nedir? Tekmedir. Birine haset ediyorsan Allah'ın verdiği o nimetleri çekemez. Hale gelmişin demektir. Mesela İbni Kay'ın bir eserinde Allah kendisinden razı olsun. Haseti tarif ederken diyor ki bir çiftçi düşünün diyor. Bin bir zorlukla güçlükle diyor tarlasını ektiğini diktiğini mahsulüyle uğraştığını ve en son mahsulünü alıp deposuna koyduğunu şöyle duvara sırtını dayayıp da böyle az bir dinlenirken birisi gelip de ey çiftçi depon yandı mahsulün yok oldu dediğini düşünün diyor. İşte haset budur. Kazandığın bütün amelleri yer ne yapar? Götürür diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi haset, odunu yeyip kül ettiği gibi bütün amelleri ne yapar? Götürür diyor. İşte öyle bir iman edeceğiz ki Allah'ın verdiği, birine verdiği nimeti, bir bilgi, bir ilim, bir amel, bir artık her neyse haset edeceğine imanın gereği kapta et. Onu önce din. Allah'ım ona verdiğini bana da ver. Bana da nasip et. Ben de onun gibi amel edebileyim. Ben de onun gibi düşünebileyim. Ben de onun gibi kabiliyette olayım diye ne yap? Dua et. Bu seni aynı zamanda kamçılar ve salih insanlarla da beraber olma şerefilerdir. Ama haset edersen hem aşağıların aşağısına inersin hem kazandığın ameli kaybedersin hem de sende hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim iman meselesinde ve vesselamdan sonra sahabenin en faziletlisi Ebu Bekir ve Ömer'dir. Allah onlardan razı olsun. Sırasıyla Osman sırasıyla Ali'dir. Allah hepsinden razı olsun. Bunları sevmek imandandır. Neden buna giriyoruz? Demin de dediğim gibi Şia'da iman inancından bir tanesi Ebu Bekir ve Ömer iki şeytan demeden onların imanı tamam değildir. Böyle alçak insanlardır. Rahatlıkla sahabeye ne yaparlar? Söverler. İşte ehl-i sünnet inancında iman esaslarından bir tanesi onları sevmek nedir? İmandandır. Hatta fıtri olarak öyle bir sıralama söz konusu ki yani Allah'ın yarattığı her şeyde ayrı bir güzellik, hikmet var. Bakın ilk kayınpederi aleyhissalatü vesselam'ın kim? Bakirelerden Ebu Bekir. Sonra Ömer, damadına bakıyorsun Osman, sonra Ali. İlk halifeye bakıyorsun Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali. Yani fıtri olarak da nedir? Bir sıralama var. Ama maalesef e, imanını gereği gibi koruyamayan insanların bunda sıkıntıları söz konusudur. Mesela Ömer radıyallahu anh kendisi e, şehit edildiğinde Mecusi tarafından bıçaklandığında hem de nerede bıçaklanıyor? Mescidine i imamlık yaparken. Ee, hemen soruyor. Bana bunu kim vurdu bu hançeri? İşte falanın mecusi kölesi. Allah hamd olsun diyor. Zaten diyor namaz kılmayan İslam'dan nasibi yok ki diyor. Bu söz Ömer aittir radıyallahu anh. Hemen süt veriyorlar. Tabi bugünkü gibi Acil, servis, yoğun bakım, ameliyat çubuğu yok. İçtiği süt karnından bağırsaklarından dışarı çıkınca Ömer öleceğini anlıyor. Ve hemen oğullarını çağırıyor yakınlarını. Sakın ha diyor. Sakın yönetimde ne yapmayın? Yer almayın. Bir aileden bir kurban yeter diyor. Ve aşireyi beşleri emir ediyor. Ben ölmeden aranızdan hemen bir halifeyi ne yapın? Seçin. Sonra Osman Radiyallahu anh, halife oluyor. Öldürülüşüne bakıyorsun, camı açıyor, soruyor. Bir insanın, yani bir Müslümanın öldürülüşü üç şeyden heraldir. İman ehliyse, imanını bozmuşsa, yani müftet olmuşsa, evli ve dul zina etmişse, veyahut haksız yere bir Müslümanı öldürmüşse. Vallahi diyor ne cehalette, ne İslam'da harama uçkur çözmedim. Vallahi ne İslam'da ne cehalette haksız yere cana kıymadım. Vallahi iman ettikten sonra imanımı bozan hiçbir halde bulunmadım. Siz beni ne için öldürmek istiyorsunuz diyorlar, diyor. Ve buna rağmen kendisine ne yapmışlardır? Şehit etmişlerdir. Demek ki iman önemli. Öleceğini bilsen bile hakkı sonuna kadar ne yapacaksın? Söyleyeceksin. Ama imanı yitirip fitneye bir insan düşmüşse, küfrü kana kana içmişse, bu sözleri söyleyen Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızını alsa bile, İslam halifesi olsa bile, onun öldürülmesiyle birliğin, düzenin bozulacağı bilinse dahi, ne yapar onu? Gider öldürür. İşte iman anlaşılmayınca, işler ta bu noktaya kadar ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Yani iman eden insan, şu gönlünü, şu kulağını, şu gözünü Hakk'a verecek. Hakkın dışında herhangi bir dedikoduya, gıybete, herhangi bir fitneye kulağını verdi mi kulaksız, gönülsüz ve imansız kalır. İşte onlar da Müslümanların arasına Osman radıyallahu anh hakkında birçok sözler attılar. Onun önce gücünü kırmaya çalıştılar ve haç zamanı birçok insanlarla en son Kanına kadar ne yapmıştır? Bu mesele gitmiştir. Daha sonra Ali radıyallahu öldürülmesi İslam şeyinin tamamen birliğinin bozulmasına ve bazı fırkalarında ne yapmıştır? Çıkmasına sebep olmuştur. Ha neden bu noktalara giriyorum? Önemli. Ali'yi öldüren, radıyallahu öldüren kendisini Ali'den üstün görüyor muydu? Görüyordu. Ali'yi şehit ettiğinde hemen secdeye kapanarak İlk söylediği cümleyi hatırlıyor musunuz? Allah hamdolsun ki Ali'yi öldürmek bana nasip oldu diyor. İlk Müslümanlardan Ali Selamın damadı olan ve faziletiyle alakalı o kadar çok rivayet gelen, cennetten müjdelenen bir sahabeyi iman ehli olduğunu söyleyen birisi öldürüyor ve hemen secdeye kapanıyor ve diyor ki Allah hamdolsun ki Ali'yi öldürmek bana nasip oldu. İşte haricilerin bir tanesi. E düşünün o günkü hariciler böyle düşünüyorsa. Bugünküler ne düşünüyor? Düşünün. Evet. Allah bizlere hayır versin. Demek ki sahabe bizim için çok çok önemlidir. Onlar dinin teminatlarıdır. Onları sevmek imandandır. Onlara buğz etmek nifaktandır. Münafıklıktandır kardeşlerim. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekir. Öyleyse bize bu noktada iman noktasında ne düşüyor? Bizim önümüze mutezile, eşari, şialar, kaderiye, değişik fırkalar şöyle meseleleri atarlar. Sakın düşmeyin. Siz böyle diyorsunuz da bunları sevmek imandan da Peki niye bunlar birbirine düşmüş? Niye anlaşmazlığa ihtilafa düşmüşler? Sana mı kalır bunların savunması? Yani Ali ile Muaviye radıyallahın arasındaki olan bir ihtilafı sen üçeceksin bu devirde. Bize düşen nedir? Onları sevmek, onlara dua etmektir. Onlara buuz etmek değildir. Sahabe arasındaki anlaşmazlığa Müslüman daldığı an iman diye ortada hiçbir şey ne yapmaz, kalmaz. Onlar masum değil ki. Onlar da sizin bizim gibi insan ama onlarda ne vardır? Bir adalet sıfatı vardır. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetlere onlar iman etmişler. Birbirlerine düşseler, nizalatsalar dahi Allah Azze ve Celle müminler kardeştir ayetini hatırlamışlar. Kardeşliklerini ön plana çıkarmışlar. Baltalarını gömmüşler. Yine birbirlerinden kız almış, vermişler ve geçmişe sünger ne yapmışlardır? Çekmişlerdir. Bugün hala birisi oradan, birisi buradan tutarak çekiştirip bir şey yapmaya çalışıyorsa bunlar iman ehli değildir. Bakın Haşr 10. ayette Allah Azze ve Celle Ya Rabbi geçmiş ümmetlerden gelip geçen kardeşler için kalbimizde kingares bırakma. Onları rahmetiyle Yargıla. Bu ayette neyinmiş kardeşlerim? Rastgele inen bir ayet nedir bunlar? <gülüyor> değillerdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerine, Resulullah'ın sünnetine öyle bir hakim olacağız ki iman meselelerinde birisi bizimle oynamaya çalıştığında dikkat edeceğiz. Bakın bundan daha önceki yani şu yeni yetme alim müsvettelerinin biraz önünde e, Erzurum ilahiyet önü çekiyordu. Orada e, İhsan Süreyya Sırma denilen alçaklan onun ekibi sahabe üzerinde tağan yapıyordu. Onlardan Mevdudin'in kitapları tercüme edilip sonra Mustafa İsyanoğlu'nu ön plana çıkarıp ne yaptılar? Sahabe hakkında birçok yazılar yazmaya çalıştılar ve ortamı ne yaptılar? Gerdiler. Sahabe hakkında bu türlü kim yazı yazıyorsa kim onların anlaşmazlıklarını gündeme getiriyorsa, iman ehli değildir bunlar kardeşler. Kur'an bize yeter veyahut şu yeter, bu yeter şekilde ortaya çıkmışlardır. Ama Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, Ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz için kalbimizde kim gares bırak Rahmetiyle onları yargıla diyor. İman ehli olduğunu söyleyip de sahabeyle uğraşan insanlarda hiçbir zaman hayır yoktur kardeşler. Onların kitaplarından, sözlerinden uzak durmazsanız dininizi de anlamanız mümkün değil. Önce sahabe hakkında taana düşürürler. Sonra sahabenin getirdiği meselelerde şüpheye düşürürler. Ortada ne kalır? Hiçbir şey. Sen de dinsiz olursun. Bu kadar basit olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din nasihatdır demiştir. Kime diye sorduklarında Allah'a kitabına peygamberine Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara demiştir. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bu sözüyle ne yapmıştır? Allah için insanlara nasihat etmemizi emretmiş, dinini öğretmemizi emretmiş ve her ne olursa henki şartlarda olursa olsun aliküm Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmayı her Müslümana görev saymıştır. Düşünün bugün bir yönetici de olsa, dağda bir çoban da olsa, evde bir kadın da olsa, eşiniz de olsa bir çocuğunuz, bir yakınınız da olsa nasihat ihtiyacı yok mu? Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen nasihat et, eğer müminse onu ne yapar? Anlar diyor. Demek ki iman esaslarının Olmazsa olmazlarından birisi neymiş? Din nasihat üzerine. Nasiyatı birbirimizden ne yapmayacağız? Eksik etmeyeceğiz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Aleyküm selamlar Evet. İman esaslarında bunlar hakikaten önemli dedik. Nasihat önemli dedik. Peygamberin Yaptığı nasihatı sahabe nasıl tutuyorsa, sahabenin yaptığı nasihatı tabi nasıl tutmuşsa, tabinin yaptığı nasihatı tebe tabi nasıl tutmuşsa bizler de bu şekilde bu nasihatları ne yapacağız? Devam ettireceğiz. Karşıdaki de bunu ne yapacak? Tutarsa hayatına geçirecek. Bakın örneklere bakın. En çok bu örnekleri dariminin mukaddimesinde bulursunuz. ...öyle küfür ehli gelip... ...hak ehline davette bulunuyor ki... ...devir tersine döndü mü öyle olur... ...birine gel camiye gidelim... ...gel sohbete gidelim... ...siz demezsiniz ama... ...bir sofi gelsin gel kurban... ...dergaha gidelim, gel kurban şuraya gidelim... siz ne yapar? ...götürür, gel bugün işte şeye gidelim... ...onlar kalmadı şimdi de... ...neydi o yemeğin adı... ...oraya gidelim, ha maklubeye falan... ...şimdi onlar makbula hanım oldu... Neyse ama hak ehli hak davete insanları ne yapmaz? Pek davet etmez. Bakın geliyor küfür ehlinden birisi Ömer bin Abdülaziz'e gel diyor seninle din konusunda ne yapalım? Tartışalım. Ben dinimi biliyorum diyor. Sen git dinini arat. Kim dinini tartışmaya açarsa ömrü boyunca eğri büyü yollardan kurtulamaz ve çok din değiştirir diyor. Demek ki burada iman esaslarından birincisi neymiş? Kim sana hangi sıfatla gelirse gelsin ki Adem Aleyhisselam'a iblis şeytan kılığında gelmedi. Alim davetçi bir şeyh olarak geldi. Hangi sıfatta birisi gelirse gelsin dinini tartışmaya ne yapmayacak mısın? Aşmayacak. Aştınla eşin bitti. Ve gerekli cevabı da ona ne yapacakmışsın? kamesi olsun diye verecekmişsin. Biz bunu yapmadığımız müddetçe imanımızı da korumamız nedir? Mümkün değil. Her ne kadar iman esaslarını anlasak da Ömer radıyallahu anh'ın darimi naklettiği gibi Ey küçük Arap topluluğu diyor üç kere Dünyadan sakının, dünyadan sakının, dünyadan sakınan diyor. Yani dünyanın nimetleri, yaşantısı insanı öyle bir boğuyor ki bazen bu boğuş veya bu yaşantıya kaptırış insanda hiçbir şey ne yapmıyor? Bırakmıyor. Vallahi diyor İslam olmadıkça kurtulamazsınız. Vallahi cemaat olmadan da İslam olamazsınız diyor. Vallahi diyor cemaat da emirsiz olmaz. Vallahi diyor emir de itaatsız olmaz. Demek ki İslam her nerede olursan bazıları der ki ya ben öğrendim evinde de otur kitabını oku dinini yaşarsın. Yaşarsın, yaşarsın. Sokağa çıkamazsın seni o öğrendiğinle. Cemaatsiz İslam'ın yaşanması yani İslam'ının ayakta kalması nedir? Mümkün değil kardeşler bu din cemaat dinidir, sosyal dindir. Cemaatın da ayakta kalması, birlik, beraberlik, düzen içinde olması ve iman esaslarının o toplumda yaşanabilmesi için onları çekip çeviren bir emirin olması gerekir. Emir de hayırda itaat edilen emir olması gerekir. Eğer emir var, itaat yoksa o zaman emrinde, cemaatinde, İslam'ında hiçbir şeyi ne yapmaz, olmaz. Bakın Osman radıyallahu anh'a itaat zayıfladı. Ne oldu? Sistem çöktü. Çöktü sistem. Bakın Ömer radıyallahu zamanında itaat var. Bir kurt bir sürüye ne yapmıyor? Dalmıyor. İtaat var. Yani bu itaat insanlardan ta hayvanlara kadar yani doğaya kadar ne yapmıştır? Yansımıştır. Ama bu itaat gitti mi birlik, beraberlik gider ve yeryüzünü ne yapar? fesat yayılır gider. Onun için iman ve iman esasları dediğimizde basite alınacak meseleler değil kardeşlerim. İman bir cemaat işidir, emir işidir. Böyle herkesin kendisini böyle sağda solda tek başına yaşayacağı, edeceği bir din değildir. Siz kafirlerin tek başına hareket ettiğini gördünüz mü? Bir yere saldırırken Birisi Müslümanla anlaşma yapar, onu oyalarken öbürü de ne yapar? Zulüm yapar. Bunlar hep böyledir. Ama işlerine geldiğinde ayrı gözükürler. Ama işleri zora geldiğinde, çıkmaza geldiğinde hepsi tek vücut olup Müslümanın karşısına ne yaparlar? Dikilirler. Öyleyse Müslümanın da her zaman tek vücut olması ne yapar? Gerekiyor. Bu imanın gereklerinden bir tanesidir. Demek ki kardeşlerim kader dedik. Sahabeye iman dedik, sahabeyi, e, sahabeyi sevme dedik, onlara buğuz, nifaktan dedik. Bunlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Dikkat ederseniz bu gibi meselelerin hepsinin özünde yatan, yani iman esaslarının özünde yatan dini bilgilerdir. Allah'tan en çok kim korkar? Burada kaç tane alim var? Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Korkuyorsunuz. Ne kadar bilginiz varsa o kadar korkuyorsunuz. Ne kadar Allah ilmi, yani Allah'tan gelen ilimle haşır neşirsiniz, bilmek de bir yerde fayda değil. İlim, amel, davet, sabır. Yani Allah'ın ilminde ne kadar haberdarsınız? O kadar Allah korkunuz gelişmiştir. Eğer Allah'ın Azze ve Celle'nin ilmi yani gönderdiği vahyi öğrendiyseniz hayatınıza geçirmeye çalışıyorsanız o kadar sizin edebiniz, ahlakınız, hayanız, imanınız ne yapmıştır? Gelişmiştir. Takvanız ne yapmıştır? Düzelmiştir. Söz söylersiniz, doğruyu söylersiniz. Ticaret yaparsınız. Ticaretiniz nedir? İslam'a uygundur. Aile yaşantınız, eşinize, çocuklarınıza davranmış nedir? İslamidir. İleriye düşünceleriniz nedir? Hep İslamidir. Hedefiniz önünüzde nedir? Cennettir. Mesela aleyhissalatü vesselam bir gün Medine buğday pazarını dolaşırken buğdaylar çok hoşuna gidiyor. Eline atıyor, bakıyor ki altında ne var? Yaş. Bu ne? İşte kem bizi aldatar, bizden değil. Bakın sahabe mi? Sahabe. İnanan birisi mi? İnanan birisi. Namaz kılan birisi mi? Namaz kılan birisi. Ama ticaretindeki yaptığı harekete binaen işittiği sözü görüyor musunuz? Yani kazanç için insan ahiretini ne yapmayacak? Helak etmeyecek. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette, Aleyhissalatü Vesselam, Rabbımız şöyle buyuruyor diyor. Rızkım daraldı diye rızkınızı masivadan aramayın diyor. Allah Azze ve Celle her kime ne nasip ettiyse o muhakkak gelecek ona ulaşacak. Ama geniş ama dar diyor. Ama o ona gelmeden o ruh o bedende ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Sakın rızkım daraldı diye rızkınızı masivadan ne yapmayın? Aramayın diyor. Allah hepimize hayır versin. İman eden, imanın gereği amel eden samimi kullardan eylesin. İmanın lezzetini bütün damarlarında hisseden samimi kullardan eylesin. Nereye geldiğini, nasıl yaşadığını, nereye gittiğini idrak eden samimi kullardan eyleyip, kendine çeki düzen veren samimi kullardan eylesin. Gereği gibi Allah'a tövbe eden, tövbesinde sadık olan kullardan eylesin. Yaşantısını İslam'a göre değiştirenlerden eylesin. Düşünün geçmişte şöyle otururdu insanlar. Yerde minderler vardı. Arkada ne vardı? Yastıklar vardı. İçinde ne vardı? Hasırlar vardı. Rahatsızlık duyar mıydı insanlar? Şimdi sıkıysanız bunu evlere getirin. Kadınlar kabul eder mi? Kanepe sistemi diye bir sistem getirmişler. Ha, niye örnek veriyorsun? Kadınlara çatmakla falan işim yok. Geçti bizden ondan artık. Böyle bir sistemi getirmeye çalış, eve getiremezsiniz. Niye? Hı? Elinize süpürgeyi verirler, alt temizde derler. Doğru mu? Yani insanları öyle bir yönlendiriyorlar ki ama moda, ama yaşantı, artık o eskidendi, artık şu şöyleydi diye Kardeşlerim helal ve haramın eskisi yenisi yoktur. İman anlayışının eskisi yenisi yoktur. İnfak anlayışının, sadakanın, zekatın eskisi yenisi diye bir şey yoktur. Hayatımızı İslam'a göre tanzim edersek İslam'da bizim yaşantımızı da evimizi de her şeyimizi müslüflüğümüzü de islaflığımızı da ne yapar? Yönlendirir. Dün leğenin içinde bulaşık yıkayan dün dışarıda kazanın içinde çamaşır yıkayan kadın bugün otomatiklerde yıkıyor. Ha karşı mısın hoca? Yok. Ya bu kadar nimeti Allah size verdi de ne yapıyorsunuz? Sen hanımın nankör mü? Yapanlar nankör. He yapanlar nankır, tamam. Yani Allah'ın bu kadar vermiş olduğu kolaylıkların karşısında iman nimeti olarak senin daha fazla ibadet etmen nafile oruçlar veyahut davette, ilimde, bilgide daha ileriye gitmen gerekmez mi? Bu kadar rahatlık olmasına rağmen, bu kadar bol zaman olmasına rağmen, İslam'ın eşriyatlara bakın. Şurada kütüphane var, bak burada kütüphane, burada kütüphane. Buraya geldiğinizde böyle en az bir yarım saat, bir beş dakika kaldığında bir tanesi Alıp derine bir Kur'an veya oradan bir İslam eyleyip açıp da bir cahilliğini giderecek harekette bulunuyor mu? Çok az. Ama bir hasta görse, daha değişik, hoşuna giden, ilgisini çeken bir şeyler görse balıklama atlar mı? Atlar. Veyahut sinevizyon ya gelin bir film koyalım desek her gün sohbetten sonra belki filme kalan adam olur. Doğru mu? Veya gelin sohbetten sonra bir yere şunu yemeye gidelim bunu yemeye. Kaç kişi gelir? Allah bizlere hayır versin. Allah bize bu kadar nimet veriyorsa, bunları eleştirmek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. İman, yani bu nimetlerin karşısında şükrün, amelin daha çok artması gerekir. Eğer cehaletimiz artıyorsa, küfrümüz, israfımız, müsrifliğimiz, cimriliğimiz... İşimizdeki düzensizlik artıyorsa bu imanımızı bir gözden geçirelim kardeşler. Bu dersleri yapmamızın amacı bu. Allah hepimize rahmet etsin. Razı oldu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan sanlı kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşedel la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbili. Elhamdülillahi ve abil